Kişiden kişiye zaman algısı farklıdır. Bazen biz insanlara zaman çok çabuk geçiyor gibi gelir. Ne zamanlar bu böyledir? Kendinizi çok mutlu hissettiğinizde. Eğlendiğiniz zamanlarda sevdiğiniz bir kişiyle eşiniz olabilir, bir hocanız olabilir, değer verdiğiniz bir şahıs bir saat size ayrılsa bu bir saat çok hızlı gelecektir ve hızlı geçecektir. Mutlu olduğunuzda Ama iyi vakit geçirmediğinizi düşündüğünüz Sıkıldığınız Sevmediğiniz insanların yanında Bu zaman Sanki bir sakız gibi Uzayıp gider Zamanın hızı aynı olsa da insandan insana Algı farklı olabiliyor Mutsuz olduğumuzda beğenmediğimiz, istemediğimiz yerlerde, kişilerde, diyelim sevmediğimiz bir iş yerinde o 8 saat mesai doldurmak dünyanın en büyük çilesi gibi görülebilir. Tam tersine, çok mutlusunuz, her şey yerinde, bu sefer o 8 saat nasıl geçti dersiniz. İnsandan insana değişir. Örneğin, idam edileceksiniz, idamınız için size verilen tarih 4 ay sonra. 120 gün ama idam edileceksiniz. O 120 gün bize şu anda 4 ay vay be ne kadar uzun diye düşünsek de idam edilecek kişi için çok yakındır. Hatta insanoğlu ne zaman öleceğini bilse, 45 yıl sonra öleceğini bile bilse, bugün 20 yaşında olsa, demek ki ben 65 yaşında öleceğim, bunu bilseydi insanoğlu, uzmanlar, ve alimlerimiz ortak noktada buluştular. Ne dediler? İnsan yaşamdan en ufak bir lezzet alamaz. Düşünün, ne zaman öleceğinizi bize Allahu Teala bildirseydi. Ne şekilde öleceğimizi ve hangi ilde öleceğimizi, sonumuzu bize göstermiş olsaydı. Bugün trafik kazasında Hayatını kaybedenler Allah korusun intiharda hayatını kaybedenler katliamda hayatını kaybedenler suda boğulanlar buna ne yaparlardı mücadele edip buna müdahale etmeye çalışırlardı örneğin denizde boğulan bir insan ben hayatım boyunca denize girmem hiçbir yolculuk yapmam derdi yine kaçamaz dair mevzu demek istediğim biz zamanı hep farklı algılıyoruz bu da çok normal. Nasıl bir psikolojisi varsa ona göre devam ediyor. Zaman algısı değişik. Aslında zaman hayatın ta kendisi arkadaşlar. Allahu Teala'nın dışında bütün varlıklar ismi ne olursa olsun zamanla sınırlıdır. İnsan da bu zamanın içinde yaratılmış bir varlıktır. Zaman varsa hayat vardır. Zaman varsa imtihan vardır. Zaman insanoğlunun en büyük sermayesi ve en kıymetli hazinesidir. Ve biz bu zamanı bilemediğimiz gibi gözümüzü açıp kapadığımızda kirpiklerimizin birbirine deyip tekrar birbirlerinden uzaklaştığı anda bile nelerin olduğunu bilmiyoruz. Zaman kişiden kişiye değişiyor. Koca koca senelerin ne anlama geldiğini cezaevinde kocasını bekleyen, oğlunu bekleyen annelere, ablalara sormak lazım. Babalara sormak lazım o seneler. Ayların ne önem taşıdığını hamile hanım kardeşlerimizin ve beyefendilerin, abilerimizin, hanımıyla beraber bekliyor ya o ayları. Çocuk iki aylıktı, üç aylıktı, yok doğmasına üç ay kalmıştı diye. O ayları, o, Kardeşimize ve etrafındakilere sorun. Nasıl bu aylar? Haftalar. Kirasını zar zor veren bir kardeşimiz için eyvah ay başına iki hafta kaldı. Bak o haftaları hepimizden daha iyi bilir. Günler. Sevdiği bir insana kavuşacak bir kardeşimizin o günleri sayıp sayıp bitiremediği askerde teskeresine bilmem kaç gün kalmış bir Mehmetçiyi düşünün, o günleri size anlatır. Gelelim saatlere. Saatleri en iyi kim anlar? Eyvah, üç saatim kaldı. Üç saatte İstanbul trafiğinde şuradan şuraya yetişebilir miyim deyip de, yarım saattik yola üç saat önce gitmeyi isteyenler iyi bilir. Daha önce geç kalanlar. Birkaç dakika ile bilmem kaç liraya aldığı uçak biletinin yandığı haberini alan, Trafikte takılan bir insan o dakikaların ne kadar önemli olduğunu bilir. Birkaç saniyenin önemini kim bilir sizce? Karşıdan karşıya geçiyordu, başı döndü, birden düştü bir vatandaş. Arabalar vızır vızır geçiyor, geçmemesi lazım. Üst geçiti kullanması lazım, boşluğuna gelmiş. Hem de tam arabaların vızır vızır geçtiği yerde birden düştü, yolun tam ortasında... Düşünce de başını vurdu, başı yarıldı, yedi sekiz tane dikiş attılar. Morali bozuldu elbette, ya keşke geçmeseydim, başım yarıldı falan. Birkaç saniyenin ne önemi var biliyor musunuz? Başını yaran ve dikiş atılan kişi bilmiyordu ki, eğer ayağa takılmamış ve düşmemiş olsaydı, bir iki saniye daha ilerleseydi, o anda sol taraftan saatte 160 kilometreyle gelen bir motosikletin altında kalacaktı. O iki saniye onun hayatta olmasına vesile oldu. Bunu nereden öğrendi? Bir EDS kamerasından öğrendi. Allah Allah! Bu benim evet evet bu benim. Aaa ben başımın ağrımasına dikiş atılmasına hayıflanıyorum. Eğer iki saniye ben devam etseydim düşmeseydim başıma ne gelecekmiş dedi. Ve saliselerin önemini kim anlar? Bir yarış düşünün, koşu, atlamalar, zıplamalar. Bazen aynı anda çizgiyi geçtiği görünüyor. Bu sefer saliselerle kimin birinci olduğu ortaya çıkıyor. İşte yıllardan saliselere kadar arkadaşlar. Zaman herkese göre değişiktir. Bakın yaşanan bir ömrün uzun olması, kısa olması da bizim için, görüntü olaraktır, izafidir. Nice ömrü az olan insanlar vardır, uzun uzun yaşayan insanlardan çok daha büyük işler başarmışlardır. Mesela İmam Şafii Hazretleri, duymuşsunuzdur değil mi? İmam Gazali Hazretleri, biliyorsunuz. Çok çok uzun yıllar yaşamadılar. Kısa ömürlerinde o kadar güzel hizmetler yaptılar ki, İnsanların gönüllerinde taht kurdular. Onlar vefat ettiler ama bakın hala ne kadar zaman geçmiş rahmetullahi aleyh diyoruz üzerlerine. Kimi insanlar da uzun uzun yaşamışlardır. Nemrut gibi, firavun gibi ama arkalarından lanet edilmiştir. 950 yıl yaşayan Nuh aleyhisselam da var. Ümmeti olmayıp uzun yıllar yaşayan, vefat eden peygamberler de var. Onca zaman uğraşmışlar. Kimse dönüp bakmamış bile. Demek ki yaşanan ömrün ne kadar olduğunun bir önemi yok, ne kadar iş yapıldığı, ne kadar kaliteli olduğu önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde tam da bugünkü konumuzla alakalı şu sözü buyuruyor. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır. İnsanların en şerlisi ise ömrü uzun ameli kötü olandır. Yani ne kazandığına bakmalı insan. En uzun ömürlüler, en çok yaşayanlar değil de hayatlarından en güzel verimi almasını bilenler olsa gerek. Varlık insan için yaratıldı. Çünkü imtihan edilecekti. Peki insan ne için yaratıldı? Kulluk görevini yapmak için, ibadet için yaratıldı. Yani şöyle düşünelim. Bütün bir varlık bu kadar küçücük gözle görülmeyen bakteriler, organizmaları başkası yiyor. O onu, o onu derken bitkiler, şu, bu, son potada insan var. Atlar bizim hizmetimizde, çölde develer bizim hizmetimizde. Tığı zaman hem sürüyorsun, hem sütünden istifade ediyorsun, hem de yiyorsun. Bir de yetmiyor. Çok affedersiniz, öküzün... ''Hem etini yedin, hem tarla sürdürdün yıllarca, hem de öldükten sonra yüzdüğün derisini tuzluyorsun, post oluyor üzerine oturuyorsun.'' Böyle nimetler verilmiş. Demek ki bütün varlık, biz insanlar için yaratıldığına göre, zaman da insan için yaratıldı. Güneş için, güneş insan için, tamam dünya insan için, dünyanın dönmesi insan için, böyle olduğuna göre... Zamanı değerli kılan şey insanın yaşamına bir alan olması, zemin olması için yaratılmış. İnsanın hayatı çok önemli, çok çok kıymetli. Zaman ondan dolayı kıymetli. Bu yüzden pek çok ayette, hadis-i şerifte zamanın önemi vurgulanıyor. Kur'an'a göre sınırlı bir şey, sonsuz bir şey değil zaman. Her an bitebilecek bir Mevhum zaman, ölümü hatırlatan kocaman bir ölçü zaman. Hayatın sonlu olduğunu bilen insanın ölümün ne zaman geleceğini bilmediğini, koca koca bilim insanlarının bu konuda elinden bir şey gelmediğini görmek de büyük bir ibret. Bir hastahane sahibi de olsanız, dünyanın en zengin insanı da olsanız, Yeryüzünün bütün tarlaları her şeyiyle sizin olsa yine de ölüyorsunuz. Hatta acınızı bile azaltamıyorlar. Böyle bir dünya. Kur'an-ı Kerim'de bizim de gözümüzle gördüğümüz bir gerçek var. Gündüz ve gece nöbetleşerek birbirlerinin yerine geçiyorlar. Ne kadar ilginç. Halbuki bize şu anda çok ilginç gelmiyor. Çünkü binlerce gün, binlerce gece gördük. Ne var bunda? Dünya kendi etrafında dönüyor, güneş de o şekilde dönüyor. Biz bu ayarlamaların farkında olmadığımız için... bize de çok basit geliyor bunlar. Tefekkür etmiyoruz. Kardeşlerim, zamanı boşa geçirmemek lazım. Sadece zaman dediğimiz zaman, saatler günler değil... Cep telefonlarında sosyal medya dediğimiz Twitter, Facebook, Instagram bilmem ne Youtube dahil Buralarda geçirdiğimiz zamanlar da çok önemli Programlarda zaman zaman dile getiriyorum İnşallah dile getirmeye devam edeceğim Efendim hayırlı cumalar mesajlarına bir son verelim istiyorum İçi boşaltılmış Birkaç cümleden kelimeden ibaret olan ve bir tuşla 500 kişiye kişi listenize gönderdiğiniz Her şeyden uzak durmanızı istiyorum. Cuma'nın feyzi bereketi üzerinize, mutluluğu hanenize. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan gibi. Öyle bir vakit harcayacaksak eğer, dur bakalım bugün günlerden perşembe deyip de cep telefonumu alıp güzel bir şöyle Hmm, arama motorundan cuma ile ilgili bir şeyler bulayım, kopyalayayım tamam mı, atayım 500 kişiye. Bunu yapacağımıza, bir kardeşimize veya yollayacağım kardeşlerimize şunu anlatsan, kardeşim ölüm var, şöyle hatalar işliyoruz, böyle hatalar işliyoruz, aklımızı başımıza alalım gibi bir şey anlatsan, Efendim Çanakkale günümüz kutlu olsun, şehitlerimizi anıyoruz falan. Şehitlerle alakalı. Biraz şöyle zihnini kullansan, biraz araştırma yapsan da güzel bir şey anlatsan, yeni bir şey insanlar okuduğu zaman senin paylaştığından bir ufuk izlemiş olsalar. Bu soğuk ifadelerle, samimi olmayan cümlelerle dolu cuma mesajlarını göndermek, Şimdi kandiller önümüzde, efendim bu gecenin feyzi üzerinize duaların kabul olduğu bilmem, bunlar elbette güzel ama artık değersizleştiriliyor maalesef. Birçoğumuz bu cep telefonuna gelen mesajları okumuyoruz bile, bu da bir zaman israfıdır. Zaman, yıllar değil bak o saniyeler de geçti. Örneğin şu mesajı verebilirsin bir hanım kardeşimizseniz. Kimseyi incitmeden kırmadan, bir milyon tane cuma mesajı göndermendense, bir akrabana, bir hanım kardeşimizin, düzgüncene bağırmadan çağırmadan, bir genç kızımıza, yavrum, teyzemin kızı, canım evladım, bir tanem, nur tanem, senin bu kıyafetin, bizim ecdadımızın kıyafeti değil bir tanem, canım kızım benim, bir şeyler söyleyin işte süsleyin. Veya yere tüküren birisi var affedersiniz. Yavrum bak biz temizlik dinindeyiz deyip onu anlatman... ...belki de 10 milyon kişiye hayırlı cumalar mesajı göndermenden daha faydalı olabilir. Yoksa sen mesajı göndermesen de senin mesajında kişinin... ...cuma'mış bugün cumaya gideyim ya unutmuşum diyecek hali yok. Ama bir şeyleri yapmış olmak için yapıyoruz... Anlatmak istediğim bu. Bu soğuk, samimi gelmeyen şeylere son verelim. Bu da boş zaman geçirmektir. Her şeyin belli bir kuralı var. Nasıl akşam namazının vakti ikindiden sonra ikindi ezan okundu, namaz kılındı, keraat geçti, ezan okundu, başlıyor, yatsı ezanla kadarsa belli bir vakit var. Cuma günü beni hatırlayan, kandillerde beni hatırlayan kardeşim... Ben zora düştüğüm zamanda beni hatırlamalı. Ben çocuğumla bozuştuğum zaman, eşimle tartıştığım zamanda, bundan haberi varsa beni hatırlamalı komşum, akrabam. Arayı düzeltmeye çalışmalı. Benim bir hatam olduysa, benim bir derdim varsa, uğraştığım, gözümü yaşartan bir imtihanım varsa, onunla uğraşmalı. Beni Cuma günü hatırlamamalı veya kandillerde bu soğuk ifadelerden uzak kalmalıyız. Zaman üç kısma ayrılıyor. Zaten birincisi geçmiş zaman diyoruz ona. Nedir o mazi yani yaşanmış geçmiş zaman. Edebiyatta da var. İçinde bulunduğumuz bir an var ki buna Allah dostları ana daim diyorlar. Bir de yaşamak emelinde olduğumuz, istediğimiz, inşallah yaşarım dediğimiz, müstakbel, istikbal dediğimiz gelecek zaman var. Bu kısımlar içerisinde bir insanın geçmişle aslında çok önemli ilişkisi var. Gelecekle kurduğu bir ilişki var. Hepsi bunların psikolojik. Geçmişle ilgili hatalar, günahlar, yanlış kararlar, keşke yapmasaydım bu kararı vermeseydim, bu işe girmeseydim veya bu başıma gelmeseydi, bu olayı yaşamasaydım, hatırlamasaydım gibi, bunun kalbini kırmasaydım gibi. Şimdiki zaman var, şu an zaten en önemli an, bir de gelecek zaman var. Geçmişte etmeseydim, yapmasaydım, olmasaydı etmemeliydi, gelecek zamanda da onu yapacağım, bunu yapacağım, bu olur mu, şu olur mu, onu yapabilir miyim, sonra şundan şuna geçebilir miyim? İkisi birbirinin tam zıttı. Bir tanesinin geri gelme imkanı yok, gelecek de bizim için garanti değil. Kaldık mı burada, arada? Kaldık. İşte ne varsa bu zamanda var. İleriye doğru attığımız... Zamanda bunları yapacağım dediğimiz çok şey yapamadan öleceğiz. Bunu aklımızın en önemli hatırlayıp durduğumuz yerine asalım. Her sabah keşke imkanımız olsa da bir gün öleceksin. Birçok planın yarıda kalacak sözünü aklımıza getirsek. Şu an hangi ilde, hangi şehirde, hangi ilçe ve köyde beni dinliyorsanız bilin ki ''Yanınızda mutlaka bir mezarlık vardır. Yakın bir yerde. Mutlaka haftanın bir günü dışarı çıkıyorsanız bir mezarlığın önünden geçmişsinizdir. Unutmayın, tüm mezarlıklar taşları farklı olsa da zengin fakir mezarlıkları, aile kabristanlığı falan olsa da tüm mezarlıkların içinden aslında şu cümleler çıkmaktadır. ''Bizim de dünyada yapacak işimiz vardı.'' Unutmayın, altını çizerek söylüyorum. Her ölünün mezarın altındakinin dünyada yapacağı işler vardı. 110 yaşında da olsa o da torununun torununun torunuyla zaman geçirmek istiyordu. Ötekisi namaza başlayacaktı. Bir 20 yıl daha olsaydı. Ötekisi tam da evin taksitleri bitsin, işten de rahatlayayım. ...diye düşünüyordu. Öteki emeklilik hayalleri kuruyordu... ...gelecek zamanla ilgili... ...şöyle bir sahil kasabasında... ...veya hanımla şöyle bir... ...kurulalım bir bahçemiz olsun... ...erik ağaçlarımız olsun... ...derken ölüm... ...onu aldı. Ötekisi çocuğumu evlendireyim... ...derken gitti... ...bir başkası daha evlenemeden... ...oh be şükür... ...sevdiğim kızla, sevdiğim adamla... ...üç ay sonra evleneceğim... Derken trafik kazasında gitti. Demek istediğim o ki etrafta gördüğünüz tüm ölülerin ki biz de onlardan biriyiz. Ölüm adayıyız. Onların da dünyada yapacak işleri vardı. Peki biz bu konuda ne yapacağız? Nasıl olsa gelecekle ilgili uzun planlar, yüksek hayaller kurmamam gerekiyor. Hiçbir iş yapmayayım. Müslüman böyle mi olmalı? Hayır. Müslüman her an öleceğini düşünmesi ihtimali çok zor olsa da... ...arada ölümü düşünüp de dünyaya fazla dalmayan... ...en azından namazlarında, tesbihlerinde aklına gelen... ...ama çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için çalışan... ...hatta imkanı varsa temiz yoldan ben biraz daha fazla kazanayım... da fakire, fukaraya yardım edeyim diye düşünen insan olmalıdır. Zaman demiştik. Rabbimiz Celle Celaluhu zaman konusunda bize Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ibretlik bilgiler veriyor. Bunlardan bazı örnekleri sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Yine vaktin önemini bilmemiz için bir plan yapmamız gerekiyor. Bizim en büyük şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların, ''Hatalarımızdan bir tanesi plan ve programımızın olmaması. Yani bugün ne yapmam lazım? E ben çalışıyorum akşam eve gideceğim. Hayır akşam da boş vakit olmaması lazım. Hanımınla çocuğunla vakti ne zaman yaşayacağım? Yemekten sonra diyelim namazını kıldın. Yarım saat bir saat işte kitap mı okuyacağız? Yarım saat çocuğunla mı oynayacaksın?'' Bir saat hanımınla beraber bir sohbet mi dinleyeceksin, izleyeceksin? Veya bir yarışma mı yapacağız? Perşembe günleri iki sayfa Kur'an mı okumam lazım? Benim çarşamba akşamları işte diyelim belgesel izlemem lazım. Herhangi bir plan ve programımızın olmamasından dolayı yaptıklarımızda da bir bereketsizlik var. Mesela Allah dostları bunu birçok yerde dile getirmişler. Hocalarımızın sohbetlerinde de geçiyor. Duymuşsunuzdur, yaptıklarınızın az olması, devamlı olması, çok yapıp devamsız olmasından iyidir. Bir istikrar gerekiyor. Bugün bir şey yapıyorsan, iki sene sonra aynısını yapıyorsan, bunda bir ehemmiyet yok. Az olsun ama sürekli olsun, bir istikrar olsun. İşte bizde bu yok. Yani plan Program yok. Ne zaman uyuduğumuz, ne zaman uyandığımız, ne zaman yemek yediğimiz, plansız. Bugün aklımıza kitap okumak geliyor. Kitap okuyoruz. Belki iki hafta elimize kitap almıyoruz. İşte bir Müslümanın özellikle hayatında bir program olması lazım. İhmal edilmeyecek şeyler bunlar. Geleceği düşünüp planlarken şu anda ifa etmesi gereken görevim nedir? Sorumluluklarım nedir? Bunu da düşünmesi lazım Müslümanın. Peki bu anı nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Farkında olarak Allahu Teala acaba bana ne sorumluluk yükledi diye. Bir Müslümanın aklında 5 vakit namazla bir zaman var. Zaman tanımlaması var. Yani günde 5 defa sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve hemen ardından vitirde Allah Azze ve Celle sanki bize bir çeki düzen veriyor. Balans ayarı gibi, batarya gibi. Bu akıllı telefonların ikide bir biten bataryaları. Beş kez. İşte bu da bizim için bir ibrettir arkadaşlar değerli dinleyenlerim. Mesela cuma günleri, cuma namazları. Haftada bir mutlaka gitmemiz lazım değil mi? Ve... Cuma namazları 1400 yıldır hep aynı şekilde kalabalıklarla bayram namazları kalabalıklarla kılınıyor. Neden? Bir cemiyetin bir arada kalması, kaynaşması için konu komşu, mahallendeki insanla orada görüşmen için, belki küslüklerin giderilmesi için bir fırsat o cumalar. Ama o cuma da bir zamanda, bayram da bir zamanda, değil mi? Kardeşlerim, peki zaman gelecekle ilgili nasıl planlama yapılır? Programımızın başında ne demiştik? Biz bir tarafımızla hep geçmişe bakıyoruz, öyleyiz, unutamayız. Yani insan bütün hafızasını silebilir mi? Silmeyi istediğimiz şeyler olsa dahi silebiliyor muyuz? Unutmuyoruz bazı şeyleri, yapılan yanlışları, acılarımızı vesaire. Yani biz bir taraftan maziye bakıyoruz... Bir taraftan da bu tarafı yaşıyoruz zamanı, bir taraftan da emellerimiz var, gelecekle ilgili hayallerimiz var, umutlarımız var, programlarımız var. Çift taraflıyız. İşte burada şeytan devreye giriyor. Ondan Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Şeytan iki tuzağını hem geçmişe hem de geleceğe koyuyor. Tuzaklarını yerleştiriyor. Öyle seni hatıralarla geçmişe çekmek istiyor ki şeytan, alı koymaya çalışıyor gelecekten, şu anından. Ve öyle bir gelecekle ilgili planlar veriyor ki, hep umutlarını yarına bağlıyorsun. Tevbe etmeyi yarına, mutluluklarını yarına, emeklilik planlarına veriyorsun. Bir emeklilik ikramiyesini alayım, bir çocuğu evlendireyim, bir efendim işte rahata ereyim. Bir askere gitsin evladım. Şu elli yaşına bir geleyim diye mesela hep ileriye atıyoruz. İşte şeytan burada avını yakalamış oluyor. O insanın zamanını öldürdü. Bugün tevbe etmesi lazım. Bugün o zinadan kurtulması lazım. Bugün içkiyi terk etmesi lazım. Hırsızlığı bitirmesi lazım. Ama gelecek zamanı atıyor. Aslında en önemli an içinde bulunduğumuz andır. Mehmet Eminayla, ile Mustafa Demirci'nin... Dem bu dem diye bir eseri vardı. Dem zaman, dem bu demdir, zaman bu zamandır. Aynen o. Biz tevbeye muhtaç varlıklarız. Gelecek zamanı şeytan o kadar güzel kullanıyor ki... ...sonra başlayacağım namaza. Tevbeyi de sonra yatıyor. Ama insan ölüp gittikten sonra hiçbir şeyin gereği kalmıyor. Zaman geçmiş oluyor. O son nefes kime ne zaman gelecek... Onun bir zamanı yok. Zaman ömür andı. Ne zaman geleceği meçhul olan ölümün... ...her an gelmesi muhtemel. Ve muhakkak. Yani bilim insanlarının da... ...ister ateist olsun, deist olsun... ...hristiyan olsun... ...hiç önemli değil, ölüm gerçek. Çünkü bugüne kadar ölmeyen olmamış. Ölmemeyi başarabilen yok. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz... Andan başka bir zamanda yok. Sizi kötü hatıralarla, tasvirlerle şeytanın geçmişte yok etmesine izin vermeyin. Gelecekle ilgili de hurafelerle, evhamlarla, kuruntularla geleceğinizi mahvetmesine de izin vermeyin. Tehir etmenizi isteyecek şeytan. Aslında benim, evet, vicdanım, örtünmemden yana ben de şöyle aynanın karşısına geçtiğimde evet bir gün örtünmem gerektiğini biliyorum ama nefis ağır geliyor ya iş yerindeki arkadaşlarım ne derse ya da ne bileyim bana ağır gelirse ya da şeytan geliyor kulağına ya etrafta bir sürü başörtülü var çarşaflı tesettürlü insan var e onun şu hatası var bunun bu yanlışı var deyip onu kötü göstererek hiç örtüme daha iyi dedirtecek belki sana. Belki bir evleneyim de ondan sonra. Ya da mecbur çalışmam gerekiyor. Bir elli yaşına geleyim de dedirtecek. Bakın her kişiye farklı farklı gelecek. Bana farklı, ona farklı, erkeğe farklı, hanıma farklı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elinde iki tane taş varmış. Sohbet ediyorlar mescitteler. İki küçük taş almış, birine Şöyle ileriye atmış. Sahabeler anlamamışlar ilk başta ne olduğunu. O ileri atılan taşa bakmışlar. Diğerini de hemen mübarek ayağının ucuna koymuş taşı. Beklemeye başlamış. Nihayet etrafındaki sahabe efendilerimiz merak etmişler. Efendim demişler bir taş attınız uzağa. O taş nedir? Bir de mübarek ayağınızın ucuna bir taş koydunuz ya bu iki taşın... Hikmesi hikmetin nedir diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlar? O uzağa attığım taş insanın bir an sonra yapmayı düşündüğü istediği şey. O insanın emeli. Ayak ucuma koydum taşsa insanın eceli buyurmuş. O uzağa attığım taş insanın bir an sonra yani ileride yapmayı düşündüğü, yapmak istediği şey, insanın emeli, ayak ucuma koyduğum taş, insanın eceli. Emel, ecel. Ne kadar birbiriyle yakın, birinde M, birinde C harfi var, ama emel, ecel, o kadar değişik ki birbirinden. Ömür bir tel gibi, tıngır tıngır saza vururken, o bam teli dediğim, bir koptuğu zaman tel, söylediğin türkü, Nasıl yarım kalıyor ona benzetmişler bir şiirde. Demiş ki her rint bu bezmin nedir encamı bilir. Dünyamızı nagah zalam örtebilir. Bir bitmeyecek şevk verirken beste bir tel kopar ahenk ebediyen kesilebilir demiş. Ömür bir sazsa eğer bir teli koptuğu zaman yarım kaldı türkü senin dömrün bitti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı gibi. Aynen öyle. Bizim emelimiz, arzularımız, isteklerimiz, almak istediğimiz evler, arabalar, komşular, cep telefonları, emeklilik hayallerimiz, 70 yaşından sonra gitmek istediğimiz hac farizası vesaire veya memleketimizde bilmem kaç dönüm araziye, bilmem hangi, Evi yapmak isteyişimiz bir tarafta emeller ama ecel bir sazın teli gibi. Her an kopmaya hazır ve o kopuş zamanı annemizin karnına gelmezden önce yazılmış. Ne kadar garip bir durum. Kardeşlerim, ah ah, durum böyle. Şimdi üç ayların içindeyiz biliyorsunuz. Peki üç ayların içinde de zamanlar var, zamanlamalar var. Zamanı nasıl geçirdiğiniz, nasıl ifa ettiğiniz önemli. Düşünün, sabahleyin horul horul yatan bir kişi, sabahın nasıl olduğunu anlayabilir mi? Zaman onun için ne kadar hızlı geçer. Bir de şöyle düşünün, vücudu ağrılar içinde tir tir titreyen bir kişi, ister hastahanede, ister evinde, dişiniz ağrıyor, düşünün, hiç dişiniz ağrımadı mı, kulağını ağrımadı mı? ''Kolunuz ağrımadı mı? O ağrıdığı zamanı düşünün. Eyvah geçmeyecek dediğiniz bir zaman oldu mu ağrılar içinde? Başınızı zonkladığında? Olmuştur inanıyorum. O zamanı lütfen söyler misiniz? İki saat belki bilemedin üç saat yaşadığınız ağrı sizin için gerçekten üç saat gibi mi geldi? Yoksa sanki günler mi geçti? Bitmek bilmeyecek gibi mi geldi?'' Birkaç dakika yaşadığın diş ağrısı senin için bir sene gibi olabilir. O yüzden programın başında sizlerle paylaşmaya çalıştığım gibi zaman bana göre değişiyor, Ercan'a göre değişiyor, Mustafa abiye göre değişiyor. Zaman bize göre değişik, ona göre, bana göre, şuna göre. Onun bir beklediği vardır, mutludur, tamam. Benim bir derdim vardır, içinden çıkamadığım bir şey vardır, bir türlü zaman geçmez. Sana 1 milyon lira para verildiğini düşün. Ama harcamak için sana 1 saat veriyorlar. Hadi bakalım buyur. 1 milyon lira. İbrahim abi sen hayal kurun bari şunu böyle bir 5 saat yapsak falan. 10 saat. Ya da 1 saat içinde alabileceğim her şeyi internetten alsam falan. Hayır. Sadece sana nakit olarak harcaman için veriyorlar. 1 saat. Eyvah hangi galeriye gitsem, hangi? Emlak şeyine gitsem nasıl harcayacağım ben bu bir milyon lirayı falan. Zaman olmadıktan sonra ne yapayım ben parayı. Sağlığım olmadıktan sonra ne yapayım ben o evi. Huzurum olmadıktan sonra ne eleyim bu cihanı demiş. Zamanı nasıl geçirdiğimiz önemli. Zamanın kalitesi önemli. Tüh çocukcağız işte bilmem erken yaşta gitti. Şehit oldu. Elbette vefata üzülülmez mi tamam. Ama ne güzel kaliteli bir yaşam sürmüş. Sahabeyi kiramdan Allahu Teala hepsinden razı olsun. Gencicik yaşında, 17 yaşında. Hatta 15 yaşlarında şehit olanlar var. Küçücük yavrular. Şimdi toprağın altındalar. E daha yeni akıl bali olmuş, 6 ay sonra vefat etmiş. Benim gibi 40 yaşına gelmiş. Ömrünün tamamını yakınıp kötülüklerle geçmiş değil ki. Tertemiz gitti. Ne kadar yaşadın Allah yolunda yaşadın güzel ama isterse 500 yıl yaşa günahla geçtikten sonra sadece günahın artıyor bir faydası olmuyor. Bakın ilerleyen inşallah programlarda zamanla ilgili bir başka aslında konuşulması gereken yer var onu da konuşacağız. Kıyametin kopmasına yakın kıyamet alametleri var fitnelerden bahsediyor ama bugün vaktimiz yok. En azından şunu sizlerle paylaşalım. Bir hadis-i şerifte bu konuyla alakalı buyruluyor. Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bir insan kabrin üzerine kapanır da der ki keşke içindeki dışında dışındaki içinde keşke ben bunun içinde olsaydım. Nasıl ama? Böyle bir zamanda değil miyiz şimdi? Patlamalar, intiharlar, zulümler, yalanlar, dolanlar, yüzüne karşı gülenler, kapıyı kapatırken ardından sövenler, zalimin zulmü, hay ay sonunu nasıl geçireceğim, yok komşumdan çekiyorsun hastalıklar, hayat pahalılığı, siyaset bir tarafta, korna sesleri, hava kirliliği derken... Yeter yeter dediğinizi duyar gibiyim. İşte böyle bir zamanda yaşıyoruz. Dünya daralacakmış insanın gözünde. Şimdi öyle değil mi? Dünya kocaman olsa da bazı zamanlar daralmıyor mu? Yüreğiniz kadar küçülmüyor mu? Zamanın nasıl geçtiğini fark bile edemeyeceksiniz buyruluyor. Zaman bereketsiz olacak. Zaman gerçekten şimdiki gibi bereketsiz değil mi? Lütfen düşünün bundan 30 yıl önce. Mektuplar vardı. Sevdiklerine insanlar mektup yazarlardı. Şimdiki gibi ağızlarına geleni söylemezlerdi. 50 yıl evlilik yapmış bir insanın bile konuşmadığı mahrem şeyleri... ...daha insanlar Whatsapp'tan şuradan buradan birbirlerine söylemezlerdi, izlenmezdi. Bir ahlak vardı, kültür vardı, ar vardı, iffet vardı. Mektupla birbirlerine bir şeyler yolluyorlar falan... ...askerde oğlum var, mektup gönderiyorsun... ...on gün... ...hatta mektup sana gelmeden... ...şehit olduğu haberi geliyor... ...o kadar uzun süre mektubun gidip gelmesi... Ya. ...e şimdi ankesörlü telefonlar oldu... ...jetonla aramalar... ...yok cep telefonları... ...şimdi bir küçücük telefon... ...elimizde akıllısından... ...her şey bizim elimizde... ...ama dikkat edin... ...zaman nasıl geçiyor... ...İbrahim abi... Gerçekten cep telefonundan tüm işlerimizi hallediyoruz. Şu uygulama var bilmem ne var oturduğumuz yerden yemekte söylüyoruz affedersin sövüyoruz da birine. Her türlü şeyi yapıyoruz bunun içinden ama zaman nasıl geçiyor dediği zaman İbrahim doğru diyorsun. Berekesizlik var. İşte teknoloji ilerledi ama yok. Gün içinde zır, zır zır telefonlarımız çalıyor. Videoları izliyoruz yazışıyoruz acayip bir iletişim içindeyiz. Çok hızlıyız çamaşırların makinesi çıktı çamaşır makinesi oldu süpürgenin elektriklisi çıktı bulaşığın makinesi çıktı çıksın çok güzel efendim diş fırçalama makinalarımız var 15-20 sene oldu dişini bile fırçalamaktan aciz bir insan olduk obezite almış başını gidiyor söyler misiniz biz zamanı çok mu hızlı yaşadığımızı zannediyoruz çok önemli insanlar mı olduğumuzu zannediyoruz. Kitap okuyan yok, ilim meclisleri boş, camiler boş ama çok önemli insanlarız. Çünkü hepimizin elinde cep telefonu. Arkadaşlar kullandığımız bu akıllı telefonların ismi el telefonu değil cep telefonu. Bu cebinizde duracak, çantanızda duracak. Siz telefon geldiği zaman bunu açacaksınız. ''Her saniye elimde dursun, emzik gibi veya silah gibi veya sanki günde bir milyon kişinin arkasından koştuğu ve çok önemli haberleri alması gereken biri gibi elimizden ayırmayacağımız bir anahtarlık değil cep telefonu.'' Ama maalesef böyle. Zamanlar geçiyor, saatler geçiyor. Günde bir saat telefonla oynuyorsanız eğer, kaba bir hesap yapalım, 365 saatiniz senede sadece telefona bakarak geçiyor, günde bir saatte.'' Ömrünüz ne kadar? Ömrünüz ne kadar? Bilmiyorum. 10 senede 36 bin saat, 36 bin saat elinizde cep telefonuyla zaman geçirdiniz. Bir saatten bu kadar. Hadi bir de o yararlı sabak içinde dedikodu varsa, fitne varsa, fuhuş varsa eyvah haline. Unutmayalım, zamanı konuştuğumuz ve son dakikalarına geldiğiniz programda altını çizmek istiyorum müsaadenizle. Allah Celle Celaluhu ve melekleri, bizim omzumuzda sağ ve soldakiler, o kiramen katibinler var ya, katipler, yazanlar, yazıcı melekler, onlar bir an durmuyorlar. Sen uykudayken bile onlar ayakta, sen canını sıkma. İşte senin Facebook'ta gereksiz, Instagram'da gereksiz, YouTube'da bilmem hangi yerde bir sürü şey var, bunlardan Gafil mi olduğunu zannediyoruz Allahu Teala'nın haşa. Ey kulum, öğrenmek için mi Instagram'a girdin bir şeyleri? Birinin karısını, birinin kocasını ayartmak için mi girdin? Fitne çıkarmak için mi girdin? Terör örgütlerine destek olmak için, insanları öldürmek, parçalamak, ahlakını bozmak için mi girdin? Bir insanı kurtulmasına vesile olmak için mi girdin? O vaktin için ve ne amaçla girdin? Bunların hepsini biliyor Allahu Teala. İşte o yüzden demem o ki zamanı, kıymetini çok iyi bilmek gerekiyor. Allahu Teala'nın Asır suresindeki hitabıyla nihayet erdirelim. Fazla da vaktinizi almayayım. Elbette bildiğiniz namazlarda sürekli okuduğumuz bir suredir lakin bir kez daha tefsirinde fayda vardır. Asr'a ''Yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amel ve hareketlerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. İman edip salih ameller işleyenler dışında, insan oğlu ziyan içindedir. Ziyan ne? ''Ziyan ettin şu yemeği, ziyan ettin sana verdiğim yemeği.'' Yani mahvolmuştur, perişan olmuştur. Ankebut suresinde de şöyle buyuruluyor. ''Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa elbette asıl yaşanacak ebedi hayat odur.'' Keşke bunu bilselerdi. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Ne güzel bir durum. Hakkı tavsiye etmek. Sabret kardeşim, isyan etme. Hastalığından, kocandan çektin, hanımından çektin, parasızlıktan çektin. Sabret kardeşim diyebilmek. Böyle kardeşlerle buluşabilmek ne güzel. İnsan vefat ettiğinde şöyle dermiş melekler, ahirete önden ne gönderdi? Biz insanlar etrafındaki akrabaları da şöyle deriz, bu adam veya bu kadın, annem neyse geride ne mal bıraktı? Melekler ve insanların çokça olan farklarından bir tanesi bu. Biz basit hesaplar yapıyoruz, çok basit hesaplar. Önden de gönderdi. Meleklerin sordu, ne yaptı? Kaç kuruşluk bir insan? Evet, Allahü Teala çok değer veriyor kuluna. Ama amel bakımından kaç kuruşluk ederine? Bizde ne kadar zengin adam, hemen cenazesine gidelim, değil mi? Hemen koşa koşa gidelim. Hangi yıldız, hangi sanatçı, hangi ünlü, hangi aktörist? Çünkü zengin, çünkü tanınmış. Ama mahallende dürüstlüğüyle tanınan, sevilen, parası pul yok. Onun cenazesine gitmeye gerek yok. Ölenin, öldükten sonra bile arkadaşı yok insan olarak. Ama Allahu Teala'yı bulduktan sonra, dünya ona sırtını dönse ne yazar? Sen Allahu Teala'yı kaybettikten sonra, bulamadıktan sonra Rabbini Celle Celaluhu, bütün dünya senin, da o seninle yazar. Bir de yol için kendinize azık edinin, bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.